Bu sezon alanlar ve dans üzerine programlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Geçen programımızda konumuz su ve danstı. Aydın Teker'di konuğumuz. 92'de Yerevatan Sarayı'nda yaptığı Aulos işini konuşmuştuk. Ve elementler çok kuvvetli geldi bize. Miran'la konuşurken bu haftanın konusunu ateş ve dans olarak seçtik. Ve bir... Konuğumuz var bugün programımızda dansçı, eğitmen, e, koreograf, çıplak ayaklar kumpanyası üyelerinden Melih Kıraç bizimle. Hoş geldin Melih programımıza. Merhaba Duygu, merhaba Mihran. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bu hafta e, Melih'le birlikte Gölge Veli adlı gösteri üzerine konuşacağız. E, daha ayrıntılarına girmeden önce... Bu programın konusunu belirlerken Miran'la böyle serbest çağrışım aklımıza gelen e, bazı başlıklar yazmıştık Ateş ve Dans üzerine. Ben bu başlıklardan birazcık alıntılar yapacağım şimdi. E, biraz eskilere giderek başlayacağız. Bu eskilere gitme mevzusu konservatuardaki bir dans tarihi hocamızı hatırlattı bana. E, kendisi dans e, dansın başlangıcını tarih olarak gezegenin dönmeye başlamasından alıyorduk. Böyle bir yaklaşım ve isterleştirmeyi çok etkileyici bulduğumu hatırlıyorum o yaşlarımda. Ateş çok büyülü bir bir araya getirici. E, dans tarihinin başlangıcına baktığımızda hatta insan türünün geçmişine gittiğimizde kabilelerin, atalarımızın ve ateş başında toplandıklarını, avlanma stratejisi olsun, bilgiyi aktarma olsun, oyunlarla, taktiklerle, şarkılar ve danslarla e, sosyalleştikleri, sosyalleştiklerini hatırlamaya başlayalım e, bu programın başında. Ve Miran'la Serbest çağrışım bu hatırladıklarımızı yazarken bir bale geldi aklımıza. Ateş Kuşu Balesi The Firebird. E, 1900'lerin başında Paris'te e, Diaglev'in balerusunda sergileniyor e, bu bale. E, ünlü besteci Igor Stravinsky'nin Koreograf Fokki'nin Michael Fokki'nin ve diğer filmler arada işbirliğiyle oluşturdukları bir bale bu. Ardından aklımıza zaman içerisinde tabii ateşin sahneye taşınması gerçekten çok zor bir konu e, çünkü güvenlik nedeniyle neredeyse yasak diyebileceğimiz bir e, yere geldi yıllar içerisinde çünkü belki yurt dışında bazen e, ülkemizde de bir çakmak bile kullanılsa itfaiyenin bulunması gibi gereklilikler belirdi. Bu da aklımızda aslında Handan Ergidire'nin keşke bir masada oturabilseydik adlı işini hatırlattı. 2010 yılı Dans Platform İstanbul'da sahnelenmişti bu iş. Ve e, Emre Olcay ve Aslı Öztürk pek çok yerde oynandı. Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda da oynandı. Daha sonra e, Büşra Firid'in de Emre ile birlikte bu gösteriyi yaptı. Bu gösteride bir bölüm vardı, e, bu bir düetti. iki beden arasında, daha önce tabii hazırlanmış bir kostüme, bir kimyasal e, sürülüyor ve e, bu alev alıyor hareket ederken iki bedenin arasında ve farklı hareketlerle o e, ateşi söndürüyorlar. Çok kuvvetli, çok etkili e, bir metafor, bir fotoğraftı. E, tabii Miran'la hatırlamamızın diğer bir sebebi de elimizde yangın tüpüyle <gülüyor> kuliste bekliyor oluşumuzu. Yani hatta bir gösteride neredeyse bir adım birbirimize bakıp sahneye doğru bir adım atmışlığımız bile var öyle değil mi Miran? Sanki her an evet e, ben de ya, böyle bir çok iyi hatırlıyorum o günü ve o anı çünkü sahnede gerçekten ıı, Aslı alev alıyordu ve Emre de ıı, ona bedeniyle onu söndürüyordu o alevi ve o gün alev büyümüştü ve böyle aslı galiba şu anda yanacak birazdan endişesiyle seninle adım aldığımızı ve son anda o ateşin söndüğünü çok iyi hatırlıyorum. E, bu işte böyle bir e, kısa var. İsabetsiz Eylemler Silsilesi kopuklar üzerine kurulu bir ilişki. Belki çoktan öldük. Keşke bir masada oturabilseydik. E, bu işi de analım güzelce. İki tane daha notum var. Bir tanesi tabii e, jonglörler, ateş yükleyenler, ateş topu boyu çevirenler, ateşle oynayan üstadlar tabii aklımıza geldi. Ve son olarak da ateşin e, böyle doğaçlamalarda, atölyelerimizde imaj olarak kullanılma hali, enerjik, coşkulu, kestirilemez, beklenmedik, parlayıp sönebilen, Ani, keskin ama aynı zamanda devamlı hareketlere gebe bir elemen. Hatta evreleri olan bir elemen. Tutuşma, alevlenme, yanma, sönme, köz gibi. E, tabii bu imajın kullanılması dansçı olsun olmasın. E, hareket ederken bedenlerde ani değişimlere sebep olan bilinmezliklere açık olmayı ve kendini, kendine sürprizi öğreten bir e, hareket kalitesi. Ne dönüşüyor çalışırken? O yüzden biz gayet e, seviyoruz ateş elementini. Şimdi bu hatırladıklarımızı bir kenara koyup gölge verileri de hatırladıklarımızdan biriydi. Ve şimdi gölge veriye dönelim ve e, Melih'e sorularımızı soralım. Evet, gölge veri e, kumpanyamızın 2019'da Artel için ürettiği bir işti ve sanırım yanılmıyorsam çalışmalarına Haziran'da başladık ve böyle her ay ikişer hafta bazen bir hafta buluşarak ilerlettiğimiz bir süreçti ve bu süreçte de Melih süreci yönlendirdi ve aslında konuştuğumuz çok fazla şey oldu bu süreçte Melih'in ve bize de sirayet eden ilgi alanları Unutmak, saklamak, hafıza, yaz, anıları, hatırlama biçimleri. Melih biraz belki gölge verinin ilk çalışma aşamasına gitsek ve neydi oradaki bizi, seni, kafanı kurcalayanlar, neler çalışmıştık biraz bize hatırlatır mısın? Şimdi sizde yani konuşurken biraz hatırlamama neden oldu tabii ki ve aslında ilginç de geldi çünkü geçen programlarınızda işte Mesela su elementiyle yapılan çalışma aslında genelde doğal ortamda ama ateşle yapılan e, çalışmalar bir şekilde teatral alanda, e, tiyatronun içinde e, gerçekleşiyor gibi. Hani Belki sirki e, dışında bırakarak söylüyorum. O bana ilginç geldi. Ben de Duygu'nun bu açık çağrışımına bir şey eklemek isterim başlamadan aslında. Romeo Castellucci'nin bir tiyatro yönetmeninin Avinyon Festivalinde bir tiyat bir piyanoyu bir kuyruklu piyanoyu yakışı aklıma geldi hatta yağmur altında piyanonun yanarken çatır çatır sesinin oluşturduğu müziğin dinlendiği bir iş belki dinleyenler bulabilirler YouTube'dan gölge veriye gelecek olursam yani sürece başlarken aslında Dansın kendisi, sahnenin kendisi, tiyatro, binalarının içinde olmak. Yani tamamen kendi sanat alanımıza dair bir çıkış noktası vardı. Ve oradaki anıların tetikleyeceği, aktive edeceği ya da uyandıracağımız bir sürece girmiştik. Bunlardan biri de hepimizin, yani sizlerin de hatırladığı gibi... Tiyatro binalarındaki ilk deneyimimiz de yani ilk izlediğimiz gösteri nedir sorusu. Hangi tiyatro binasında, hangi oyun? Hatta <gülüyor> Mihra'nın e, belki biraz bahsetmek istersin. Sanırım Kentert tiyatrosunda izlediğin ilk tiyatro oyunundan ki anın biraz mesela işin birinci bölümünü yönlendiren anılardan biri olmuştu. Kuzanti evet. Arayışın Evet doğru. Ben e, çok küçükken gittiğimiz ve sahnede tanıdıklarımızın olduğu bir oyuna gitmiştik. Yani annem ve babamın e, arkadaşlarının hatta Arşınmal Alandı ve orada e, gösteri sonrası bana kulise gidip e, Püzantı çağırmamı söylemişlerdi. Püzant bir e, isim Ermenince. Fakat ben o yaşta Püzant'ın erkek mi kadın olduğunu bilmiyordum ve kenterin kulisinde kaybolmuştum ve Arap bir yandan da Püzant, Püzant diye o kişiyi arıyordum, Kenter'in Labillard gibi kulislerinde. Doğru bu hatıraları geri çağırmış ve bunlar üzerinden yeni bir şekilde onu sahneye taşıma biçimleri aramıştık ve oradan birinci bölümme ulaştık galiba. Doğru söylüyorsun. Evet, dolayısıyla yola çıkarken yani hiçbir e, dramatolojik yapı olmaksızın aslında hani biraz önce yaptığınız gibi aslında ne bileyim normalde etkilendiğim bazı konuları ya da ilham aldığım bazı imajları prova sürecine taşımaktan keyif alıyorum. Yani onlar sonra bir şekilde kendileri bağlanıp bir şey söylüyor oluyorlar. Dolayısıyla bunlardan biri de AKM binasıydı. AKM sahnesinin eski fotoğraflarıydı ve orada... Bizim yaşadığımız anılardı. Hemen hatırladım tekrardan işte Büşra'nın bir atın sahneye girdiğini hatırlaması ilk izlediği işte ve o atın kakasını yapması anısı gibi gibi. Ve sonra bunlardan yani mesela bu AKM'nin yanmış olması tarihte. Gibi bazı materyaller, gölge veri de bizi bir ateşle ilgili bir yere ulaştırdı ama hani gölge veri en finalde ne oldu biraz onu anlatacağım biraz daha belki dinleyenler için netleşmesi için biz aslında sahnede bir ekran kullanmaya karar verdik ve ekranda aslında seyirci sahnede canlı olarak gördüğü işin bir kaydını ...da izliyor. Yani eş zamanlı olarak birbirine çok yakın aynı şey hem ekranda hem de canlı sahnede gerçekleşiyor. Böyle bir karar verdikten sonra biz e, ne gibi farklar olabilir bu ekranla gerçek sahne arasında diye düşünmeye başladığımızda... ...benim aklıma ilk olarak e, bir mumla e, içeri giren biri e, geldi... Ee, ekranda seyirci karanlıkta mumun e, içeri girdiğini e, görecek, e, sahnede de mumsuz birinin yürüyerek e, o mumu takip edişini izleyecek gibi bir farklı bunu sanki ortaya koyabiliriz gibi bir e, düşünceyle yola çıkmıştım. Sonra hatırlıyordum ya yani sahnede bugün yapamayacağımız neler neleri yapabiliriz böylelikle hani dijital ekran aracılığıyla. Orada da sanırım e, çok uzak olmamakla birlikte işte bu çıkış noktalarından, tiyatro binalarının yanması, AKM gibi ateş, e, Şin devreye girdiğini ve e, sahnede gerçekten bir ateş yakını... Notre Dame'ın yanışı. Da... Efendim? Notre Dame'ın yanışı. Evet, he, kültürel e, varlıkların e, tahrip edilmesi, yakılması, yok oluşu gibi ilhamlar da vardı. Doğru duygunun hatırlattığı gibi yani ekranda ne ekran bize bu anlamda bir olanak alanı olabilir mi sahnede yapılmadığınız diye düşünüp sahnede ateşin ve mumların kullanıldığı bir işe doğru dönüşmüş oldu sanki süreç değil mi siz de eklemek ister misiniz bu bulut evet. alan hani anlatması çok kolay olmuyor çünkü hani çok parçalı bir süreç. Bence gayet güzel anlattın ve en nihayetinde de ekranda gerçekten de uzunca bir süre seyirci bir ateşi izliyor. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum yani çok uzun bir süre bu mumla çalışırken karanlıkta zaman geçirdik ve onun ateşin canlı olanla çalışırken özellikle mumla onun tutulamaz yani o anda yaptığın bir şeyin tekrar yapmakla ilgili o andaki onun yüksekliği mumun seviyesi falan ateşte çalışırken verdiği imajlar senin sonra üzerinde çok minik minik çalışmayı sevdiğin bir zaman dilimine girdik o dönemi biraz anlatabilir misin? Evet orası açıkçası gerçekten sürpriz oldu hatta şimdi sen bahsederken hatırladım. Konuşmaya başlarken hani sahneye dair anılarımızın ya da ritüellerin bugün dönüştüğü hal ne olabilir diye sorularımız vardı ve hatta çayda çıra çayda çıradan geriye ne kalmış olabilir çayda çırtığımızdan ha, evet, diye kesinlikle. çıktığını da hatırlıyorum Mum'un bir anlamda. Yani aslında şeyi söyleyelim ateş elementiyle ilgili iki materyal var. Bir tanesi inorganik olan ama organik bir şeye bağlanan. Yani bir düyetin ardından bir ateşin yakılması fikri ama ekranda bir diğeri de aslında seyircinin hiç görmediği ama gerçek bir mum aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz son bölüm var. O bölüm benim için gerçekten sürpriz gibi oldu. Yani işin sürecinden çıkan ve kendini gerçekten kendi içinde geliştiren bir şey yani tabii ki orada sizlerle benim deneyimim çok farklı oldu belki duygu çok bana yakındı çünkü dışarıdan da bakıyordu o süreçte. Hani siz doğrudan e, o mumlara bakarken ben karanlığın içinde çok küçük hareketlerin aslında oldukça naif biçimde e, bugünün, bugünün aksine e, çok küçük hareketlerin de değerli olabileceğini, o e, küçücük aralıklardan, e, küçücük e, bir yaradan sızan e, ışık gibi olduğunu düşündüğüm bir sürece girdim. Yani şimdi görsel olarak görmediğimiz için böyle anlatması da pek kolay değil ama... Yakın bir zamanda izleme şansı olacak. İsterse dinleyenlerin onun duyurusunu yapacağız ama ben, ben de tabii hepimiz bu projenin bir parçası olduk. Ben de sürecin sonlarına doğru daha çok izleyen konumundaydım. Bu mumlu bölüm için ben de bir şey söylemek istiyorum çünkü... Gerçekten çok loş bir ortamda zaman geçirdik ve e, performansçılar, dansçılar, eğleyenler olarak böyle bir bir süreç geçirdik yani alışma süreci geçirdik. Ama dışarıdan bakınca bir yüksek lisans projesi yapmıştım adı Gözü Karanlığa Alışanlardı. Ben adını seviyorum yani uzun süre gerçekten loş bir ortamda kalınca o gözdeki fokus ayarlar her şey bir farklı değişmeye başlıyor ve Zaten bir alana girdiğiniz zaman ortak bir e, gösteri seyretmeye böyle işte büyük ışıklar, aydınlık aydınlık ve birdenbire o karanlığa düşülen e, ve o büyünün size anlatılacağı yere geçiyorsunuz. Ve hani o mumlu bölüm benim için de çok e, büyülü bir yere dönüştü süreçte. Çünkü gerçekten izleyen olarak da kendini odaklaman, gereken öyle bana anlatılsın bana verilsin verilsin yeri değil de izleyenin seyredenin de aktif olarak baktığı, gördüğü, parçası olduğu bir yere doğru gitti. O yüzden bende de, de e, seyreden olarak bu anılar canlandı şimdi. Evet gözlerimizin tabii ki yani ekranlara baktığımız için de belki bugün oldukça fazla e, ışıkla kurduğu bağ e, hani karanlığın içinde belki eskide olduğu gibi keskin görüşünün azalmasıyla ilgili de çok fazla şey söylüyor hatta yani son gösteri aşamasında duygu senin hani hep bana hatırlattığını çok iyi hatırlıyorum ki ben çok ısrar etmiştim yani o kadar anlamadım ki çünkü gözüm benim o kadar alışmıştı ki karanlıktaki küçük detayları görmeye yani sen hep söylüyordun seyircinin e, gözü buna bu kadar kolay alışamayabilir diye. hasıl e, ilk gösterilerde e, insanlar oyunu izleyemediklerini de söylediler. Yani hiçbir şey göremediklerini söylediler. Bu da biraz aslında gözlerin ışıkla nasıl değiştiğine dair de belki bir şey söylüyor. Belki de ateşe bakmayı unuttuk. Evet olabilir yani ilk söylediğinizde e, hani bu su elementiyle ilgili orada... Gerçekten doğal suyun içindeki projelere e, biraz baktınız aslında ya da doğada ama ateşte e, sahneye geldik. Belki ateş çok daha az yakabildiğimiz bir şey oldu. Özellikle hani e, şehirde diye düşünüyorum. Evet ama evet. seyretmesi bir o kadar e, dinginleştirici, iyileştirici, gerçekten sakinleştirici bir etkisi de var ateşin. Evet, Deli de... doluluğu yanında. Evet ama su için de, yani galiba bütün elementler için geçerli bu. Yani hem e, seni e, okşayabilir, e, boğabilir su, ateş için de aynı şekilde geçerli. O yüzden de aslında böyle biz galiba onun hipnotik tarafını daha fazla gölge veride ortaya çıkarıyoruz diyebilirim galiba. Evet bir de pandemi, hemen pandemi öncesi olması da benim için... Sonrasında okumasını oldukça ilginç kıldı. Yani çünkü öncelikle hani duygu ve Aslı ile çıkardığımız bölümde yani belirli bir kültür, belirli bir alışkanlığın bırakmak hep hatırlıyorum. Yani bir ceketi çıkarmak, bir kültürün yok olması ya da yani iyi ya da kötü anlamda değil ama belirli alışkanlıkları çıkarmak ve onları yakmak, yok etmek ve yeni bir şeye açılmakla ilgili bir durum vardı. Sonradan Düşra ve Aslı'nın yani özellikle birbirlerini görmedikleri ama sadece dinleme üzerinden hareket ettikleri düette seyirci de gelirse görecektir aslında bir şeyin yakılması fikri böyle bir yerden başlıyor. O yüzden de bana hani biraz onda burada anlatmak istedim çünkü pandemi sonrası ilginç oldu e, ateşin e, açtığı alan açtığı dünya açtığı evren e, Hı -hı. sanki yeni evet. ve böyle daha e, elektriğin olmadığı çünkü orada artık e, dışarıda bir ışık kaynağı da yok biliyorsunuz bunu da eklemek isterim peki bence o zaman zamanı Güzel, gelmiş programın, programın sonuna da yaklaşıyoruz gölge veri bu pazartesi yani 20 Aralık pazartesi günü Alan Kadıköy'de oynayacak merak edenleri bekleriz evet evet. evet evet. programı gerçekten bitiriyoruz Melih bitirmeden önce söylemek istediğin eklemek istediğin çünkü biz bu program öncesinde de sohbetler ettik ne kadarı programa girdi bilmiyorum varsa eklemek istediklerini onları da söyle lütfen yani çok teşekkür ederim. Zaten süreci birlikte yaşadığımız için çok müteşekkirim. Aynı zamanda Büşra ve Aslı'ya da buradan selam olsun. Ee, oyunu hani paylaşmak dileğiyle ee, umarım hani biraz merak uyandırıcı olmuştur. Teşekkür ederim. O zaman programı bitiriyoruz. İki hafta sonra çıplak ayaklarla dans programında görüşmek üzere. Hareketle kalın. Bakayak var da radyo nazarına